hazırlayan dosuna Emre Dağtaşoğlu Elle tükenmez devayı bana verdi vay verdi vay be <Gülüyor> aman aleme gösterdin zevkine safa vay safa Ne tükenmez davayı bana verdi vay verdi vay verdin. Aman bilmem tecelli, bilmem ne hikmet Aleme gösterdin daha ne kısmet Vay kısmet Yeter gayrı felek çektim zahmet, vay zahmet Derdine minneti bana verdi, vay verdi, Vay verdin, vay verdin. Yeter gayrı felek, çektim zahmet Vay zahmet Derdin en bana verdi Vay be Vay be Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Ferhat Demirhan'ın Bir Soluk isimli albümünden dinlediğimiz bir türküyle başladık. Türkünün sözleri Aşık Dertliye aitti. 40 Kale Keskin Yüresine ait olan bu uzun hava formundaki türkünün kaynak kişisi Hacı Taşan. Uzun havanın ismi ise Nahnu Kasemna'da Taksimde Mevla idi. Burada Zuhruf Suresi'nin 32. ayetine bir atıf var. Merak eden dinleyiciler bakabilirler ayete. Sırada Erkut Özkan'ın Karayerler isimli albümünden dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin kaynak kişisi İsmail Yılmaz. Ama albümde yöreyle ilgili herhangi bir malumat verilmemiş. TRT repertuarında da ne yazık ki yok türkü. Bu sebeple sadece kaynak kişiyi aktarabiliyorum sizlere. Erkut Özkan'ın icrasından dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Güvenme hey insan, yalan dünyaya. Şeramet yürütmedi mi dosttu dost. Eve bu yer çürütmedi mi dostu? Şehitleri susuz uyutmadımı mı, dost, dost, dost? Şehitleri susuz uyutmadımı mı, dost, dost? programın geri kalan kısmında biraz hareketli türküler dinleteceğim sizlere. Çünkü hepsi Orta Anadolu yöresinden bu türkülerin. Bunlardan ilki Çankırı yöresinden, Şaban Özü'nden derlenmiş. Kaynak kişi Arif Çelik, derleyen ise Mehmet Demiroğlu. Bu benim çok sevdiğim bir türkü ama ne yazık ki pek icrası yok. Ben sadece bu albümde bir kaydına rastladım. Bir de TRT'de bir iki kere denk gelmiştim. Umarım başka okuyan sanatçılar da olur bunu farklı yorumlar ve farklı aranjmanlarla. Şimdi sizlerle severek paylaşıyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Yeşim Köksal'ın Avaz isimli albümünden dinliyoruz. Karanfil Ekeceğim Boşuma gidiyorsun, sen de bunu bil yarım Hakiki Angara Havaları isimli albümünden bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz şimdi. Bu arada yöre ağzı yaparak Angara demedim, albümün ismi gerçekten G harfiyle yazılmış. Bu Orta Anadolu türküsünü Zehra Bilir'den TRT İstanbul Radyosu derlemiş. Yaygınca bilinen bir Orta Anadolu türküsüydü bu. Son zamanlarda pek icrası yok ama eskiler iyi bilirler. Sümer Ezgüden dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Kalenin Bayır Düzü. ay. Kapıdan bacadan düşte gel nişanına küste gel o paşına şından ay şından ay ay ay şından ay ay o paşına şından ay şından I see the shining light, shining Ellerin sözüyle yamaçtan, köşeden Kapıdan bacadan düşte gel, nişanına küste gel O başına şınanay şınanayla İkeleşime şınanay şınanayla O başına şınanay şınanayla İkeleşime şınanayla İkeleşime şınanayla Yamaçtan, köşeden Yamaçtan, köşeden Kapıdan baca'dan düşte gel nişanlına küstegen o başında şına ay ışından ayına ikeleşmeşin ay ışından ayına o başında şından ay ışından ayına o başında şından ay ışından ayına o Sırada Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü var. Bu türküyü enstrümantal olarak dinleyeceğiz şimdi. TRT bildiğiniz üzere İl İl Türkülerimiz isimli bir albüm serisi yaptı. Bir de bu serinin enstrümantal versiyonunu da çıkarttılar. Şimdi sizlere TRT'nin İl İl Türkülerimiz isimli enstrümantal serisinin İç Anadolu bölgesine ait olan albümünden dinleteceğim bu türküyü. Türkü dinlemeden önce de çok kısaca bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Malumunuz olduğu üzere şarkılarda ya da türkülerde belli arızalar, bemoller ya da diyezler genellikle tek başına kullanılır. Birçok türküde, şarkıda elbette ki bu duruma aykırı örnekler var. Hatta bunların sayısı az da değil. Ama benim dikkatimi çeken başka bir şey, kendi dinleme alışkanlığımda fark ettiğim bir şey. Si bemol ve si bemol 2 beraber kullanıldığında her zaman farklı bir hava yaratıyor ezginin akışı içerisinde. İster birbirine yakın kullanılsın, ister ölçüler arasında fark bulunsun. Bir türküde si bemol ve si bemol 2 etkin bir biçimde birlikte kullanılıyorsa o türkünün ezgisini her zaman sevmişimdir. En azından şimdiye kadar ki dinlediğim örneklerde bu böyle oldu. Aynı şekilde mi ve mi bemol de bazı türkülerde yan yana kullanılır. İp attım ucu kaldı unutursun mihribanım, Hansar hoş, Hancı sarhoş gibi türküler buna örnek olarak gösterilebilir. Ezgisini sevmemin nedenlerinden birisi zannederim bu olsa gerek. Öznel bir şey olmasına rağmen bunu paylaşmadan atlamak istemedim sizlerle. Şimdi TRT'nin saz heyetinden enstrümantal olarak dinliyoruz. Kesik çayır biçilir mi? Programın sonuna ayırdığımız bölümde Şemsi Yastıman'dan iki türkü ve bir şiir dinleyeceğiz. Şemsi Yastıman'la ilgili de bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Zira nevi şahsına münhasır bir karakter idi Şemsi Yastıman. Ayrıca onu önemli kılan başka hususlar da var. Yani eğlenceli ve renkli bir karakter olmasının ötesinde halk müziğinin son yüzyıl içerisindeki tarihi açısından da önem arz eden yönleri olduğunu düşünüyorum ben, naçizane. Şemsiye Astıman, 1923 yılında Kırşehir'de doğmuş ve Kırşehir'in önde gelen ailelerinden birine mensup. İlk öğrenimine de burada başlamış ama Ankara'da devam edip orta öğrenimini de yine Ankara'da tamamlamış. Şemsiye askerden döndükten sonra Kırşehir'de yani memleketinde Kısa bir memurluk macerası var. 6 ay kadar sürmüş. Fakat çok sıkıldığı için istifa edip ayrılmış. Bu istifanın ardından ailesinden habersiz Ankara'ya gitmiş ve macerada bundan sonra başlamış. Ankara onun için önemli çünkü hem ilk defa sahneye çıktığı yer hem de Yağcını Fehmi Efe ve Ankaralı Genç Osman gibi dönemin önemli halk sanatçılarından Onların muhabbetlerinden feyz alma imkanı bulmuş Şemsi Yastıman Ankara'da. Sahne hayatına da yine Ankara'da başlamış. Sahneye çıktıktan sonra dikkatleri üzerine çekmiş ve Ankara'da gazinolarda çalışmaya başlamış. Profesyonel sahne hayatı böylece başlamış. Bu bahsettiğim yıllar 1940'lı yıllar ve ardından 1949 yılında Ankara dışı turnelere de çıkmaya başlamış Şemsi Yastıman. Şöhreti yayılmaya başlayınca İzmir'deki gazinolardan da teklifler almış ve orada da kısa sürede şöhreti yayılmış. Ardından 1950'li yılların başlarında İstanbul'a yerleşmiş. Yine burada da gazinolarda, özel toplantılarda, farklı vesilelerle çeşitli etkinliklerde sahneye çıkmış. Bu anonsta anlattığım şeyler belki size lafı uzatmak gibi gelmiştir ama tarihlerin de altını çizmeye çalıştım. Bu mesele oldukça önemli. Yani 1940'lı yıllarda müzik hayatına başlayarak gazinolarda sahne alıp bağlamayla sanat icra etmesi Şemsi Yastıman'ın çok önemli bir husus. Bu anonsu daha da fazla uzatmamak için şimdilik sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Şemsi Yastıman'dan dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi Arıyorum da bulamıyor. Memleketin derdi pek çok yay mı gevşek kırık mı? Oh, bir esaslı hükümet yok arıyorum da bulamıyorum, arıyorum da bulamıyorum. Garibanlar geçim ister, kodamanlar seçim ister, fak rejimde biçimiz der arıyorum da bulamıyorum, arıyorum da bulamıyorum. Ne hikmetse bizim kader böyle gelmiş böyle gider. Kendine yol muyal lider arıyorum da bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Almış yürümüş bir sağ sol duvarlarda yazılar bol. Bu işlere ılımlı yol arıyorum da bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Bilmediğin danışanı mecliste az konuşanı memfatsız tanışanı arıyorum da bulamıyorum, arıyorum da bulamıyorum. Memlekete hizmet diye avuturlar niye, tam görevli belediye arıyorumda da bulamıyorum, Arıyorumda da bulamıyorum. Şunu hepimiz bilirik, şikayetimiz çok dirik. Tam voltajlı elektrik arıyorum da bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Şöyle özeni özeni gerçekten plan çizeni tam bir trafik düzeni arıyorum da bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Bitiremem bir bir sayıp gerçeği demezsem ayıp sular idaresi kayıp arıyorum da bulamıyorum arıyorum da bulamıyorum şimdi de sayfayı döndür aha bu da başka yöndür çöpçümüzü yirmi gündür arıyorum da bulamıyorum arıyorum da bulamıyorum. İçmesulu temiz şişe, ah borsa, bilatlı gişe, tombalacısız bir köşe arıyorum daha bulamıyorum, arıyorum daha bulamıyorum. Şoförler bir usul bulmuş, her yer aktar malım olmuş, kara köy beyazı dolmuş, arıyorum daha bulamıyorum, arıyorum daha bulamıyorum. Hilebaz oldu en saf Lügatlardan çıksın insaf Turisti soymayan esnaf Arıyorum daha bulamıyorum Arıyorum daha bulamıyorum İşte bir daha mostura Sebebine gangustura mansız orkestra Arıyorum daha bulamıyorum Arıyorum daha bulamıyorum Bir yıl dolaşsam avare, rastlayamam helal kare, rüşvetle kansere çare, arıyorum da bulamıyorum, arıyorum da bulamıyorum. Gel bunun aksin say bana saymazsam ve bal boynuma, hoş geçinen bir kaynana, arıyorum da bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum Doğrulara bu bir çile Yüzde doksan işler hile Avantasız muamele Arıyorum da bulamıyorum Arıyorum da bulamıyorum Şemsi yastıman haklı mı Sözü açık mı saklı mı Çoktan yitirdim ahlımı Arıyorum da bulamıyorum Arıyorum da bulamıyorum Arıyorum da bulamıyorum Az önceki anonsta bahsettiğim hususlarla bağlantılı olarak birkaç tespit yapmak mümkün. Şöyle ki, şemsiyastmanın taşradan kente göçerek orada sanat icra etmeye başlayan halk sanatçılarının ...ilklerinden olduğunu söylemek mümkün. Bu oldukça önemli bir olgu. Çünkü Anadolu'da gezgin aşıklar olmakla birlikte... ...bu aşıkların büyük şehirde yerleşerek... ...orada gazinolarda sahne aldığı, sanat icra ettiği... ...pek rastlanan bir durum değil bildiğim kadarıyla. Bunun istisnaları olabilir şüphesiz ama... ...bunun kurumsallaşmasından bahsediyorum biraz da. Şemsi Yastıman bu anlamda önem arz ediyor... Yani büyük şehre yerleşerek gazinolarda sahne alıp halk müziği icrasına şehirli kesimlerin dikkatini çekmiş olması önemli bir husus. Ve bunun özellikle de 1940'lı yıllarda ve 1950'lerin başında gerçekleşmesi çok önemli. Erken bir dönem bu zira. Burada akla Cumhuriyet'in kuruluşundaki ideolojik yaklaşımların da etkisiyle halk sanatlarının önem arz etmeye başladığı. Ve bunların devlet eliyle derlendiği, bu konuda birçok çalışmanın yapıldığı gelebilir. Ama unutmamak gerek ki kentli münevverlerin köylere giderek ya da Taşra'ya giderek illa köy olması gerekmiyor. Türkü derlemesi ve bunun birçok tartışmaya neden olan bir üslupla icra edilerek radyo, televizyon vasıtasıyla ulusal düzeyde tanıtılması başka bir şey. Taşra'dan bir Halk sanatçısının çıkıp kente yerleşmesi ve burada gazinolarda, konserlerde, çeşitli etkinliklerde sanat icra etmesi farklı bir şey. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Şemsi Yastıman halk müziğini 40'lı yıllar gibi erken bir dönemden itibaren gazinolarda, turnelerde ve çeşitli etkinliklerde icra ederek yurt satında popülerleşmesine oldukça önemli bir katkı sağlamış. Bu hususun altını çizmek gerek. Ancak şunu da hatırlatmak yerinde olacak, Şemsi Yastıman klasik anlamda bildiğimiz bir yöre sanatçısı da değil. Yani onun bestelerinde ya da icralarında Anadolu halk müziğinin geleneksel yapısından farklı bir hava var. Bu anlamda geleneğe yabancı olmamakla birlikte melezleşmiş bir ozan olduğunu söylemek mümkün Şemsi Yastıman'ın. Şemsi Yastıman'ın önem arz etmesini sağlayan diğer bir yanı bağlama imalatına da. El atmış olması ve hakkında yazılan yazılardan o dönemde neşredilen gazete makalelerinden anladığımız kadarıyla Şemsi Yastırma'nın bu çabası fağlama icrasının yaygınlaşması açısından büyük önem arz etmiş. Tüm bunlara dayanarak şunu söylemem yanlış olmasa gerek Arif Sağ'ın 80'lerin başında Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konser halk müziği açısından çok önemli dönüm noktalarından birisi. Çünkü bu konserle birlikte birçok kesimin halk müziğinin sanatsal boyutunu fark ettiği ve bu müzik türüne bakışın değiştiği söylenmekte. Fakat unutulmamalı ki bu konserden çok önce Anadolu'da gezen gezgin aşıklar vardı ve Şemsi Yastıman gibi halk müziğini popüler bir tarzda sunan halk sanatçıları çoktan bu zemini hazırlamışlardı. Onların emeklerini ve etkilerini unutmamak lazım. Ez cümle Şemsi Yastıman halk müziğinin büyük kentlerde daha çok itibar görmeye başlamasını ve daha dikkat çeken bir husus olmasını sağlayan önemli isimlerden birisi. Yaptığı müziğin nitelik ve sanatsal değerinden ziyade erken dönemde bunun bayraktarlığını yapmış isimlerden biri olması önemli. Bu anonsu da daha fazla uzatmadan şimdi sıradaki türküyü anons etmek istiyorum sizlere. Şemsi Yastıman'ın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 Gördülerdü zihnimizi. Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük, sevindik çok. Karnımız aç mı yoksa tok? Atmosferde ne var ne yok? Uzaylılar hoş geldiniz. Uyruğumuz hangi fasıl? Urbamız bu mudur asıl? Güneşlemarımız nasıl? Uzaylılar hoş geldiniz.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 ''Zor mu kurulur hükümet? Uzaylılar hoş geldiniz!'' ''Sizde kalptırmak var mıdır? Adam kayırmak var mıdır? Sağ sol ayırmak var mıdır? Uzaylılar hoş geldiniz!'' Sizin orada kış mı karmı? bütçeniz geniş mi dar mı? Petrosu kimtimiz var mı? Uzaylılar hoş geldiniz. Sizin orada nasıl geçim?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 ''Sizde de var mı enflasyon? Uzaylılar hoş geldiniz.'' Müzik ''Belediye var mı sizde? Hamdolsun bu yoktur bizde.'' Elektrik su krizde uzaylılar hoş geldiniz.''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 Bizde gelen beleş varsa uzaylılar hoş geldiniz. Ter şemsi size dostça öt görev bize. Hemen dönün ülkenize. Uzaylılar hoş geldiniz. Şemsi karakterinde karşımıza çıkan önemli bir husus çok esprili olması ve tam anlamıyla bir sahne adamı özelliği taşıması. Zira o sadece türkü icra etmiyor. Aynı zamanda seyirciyle interaktif bir biçimde ilişki kurmayı da başarıyor. Bunu da çok esprili bir üslupla yaptığı için seyrine doyum olmuyor. Bu yüzden muhabbetine herkes hastaymış. yani tabirle Şemsi Yastıman'ın gören şeklimize, duyan muhabbetimize hasta deyimi belki Şemsi Yastıman için kullanılabilir. Ancak esprili olduğu kadar da sivri dilli. Zira birçok şiirinde taşlamalara ve hicivlere de rastlayabiliyoruz. Ayrıca az önce dinlediğimiz Uzaylılar Hoş Geldiniz ve Ariom'da Bulamıyorum isimli türkülerde olduğu gibi esprili bir şeyler anlatırmış gibi görünürken alttan alta eleştirel bir söylem de geliştiriyor. Aslında alttan alta yapmıyor, doğrudan yapıyor. Fakat alttan alta diye ifade etmek istememin sebebi işin eğlence kısmı ilk aşamada daha görünür oluyor. Eleştiri biraz geri planda kalıyor. Ama aslında ön planda olan şey tam tersine eleştiri. Bu anlamda bir hiciv ustası olduğunu söylemek de mümkün şemsi yastımanın. Diğer bir önemli yanı şiirlerinde deyimlere ve atasözlerine çokça yer vermesi. Bunun yanı sıra bilhassa kırşehir ağzına has kelimeleri çokça kullanması. Türkiye'de bu konuda çok fazla çalışma yok ama şairlerin kullandığı bu gibi kelimeler ve deyimler sadece edebiyat açısından ya da söz sanatlarını zenginleştirmesi açısından önemli değil, dil bilim açısından da önemli aslında. Yani Heidegger'in Almanca'da yaptığı şeyi niye biz Şemsi Yastıman'ın kullandığı kelimeler ve kavramlar üzerinden yapmayalım diye de bir soru gelebiliyor insanın aklına. Anonslar peş peşe fazla uzadığı için daha da can sıkıcı olmak istemiyorum. Şemsi Yastıman'dan dinleyeceğimiz şiiri anons etmek istiyorum sizlere. Fakat ondan önce kısaca bir şey daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Zira dinleyeceğimiz şiirin de daha anlamlı olmasını sağlayacak sanırım bu. Öyle rivayet edilir ki ister zengin ol, ister fıkara, her yemekten sonra yak bir cigara deyimi şemsi yastmana aitmiş. Bu da onun ayrı bir yönü. Sadece atasözlerini, deyimlerini yerli yerinde kullanmakla kalmıyor. Yeni deyişler ve sözüleyişler de üretebiliyor demek ki. Fakat şimdi dinleyeceğimiz şiirden de anlaşılabileceği üzere bundan büyük bir pişmanlık yaşamış. Tütünle yaşadığı serüveni çok güzel bir biçimde anlatmış şimdi dinleyeceğimiz şiirde. Şemsi Yastımandan dinleyeceğimiz bu şiirin ismi Harap Etti Tütün Beni. Hem vallahi hem billahi harab etti tütün beni Cana afeti ilahi harab etti tütün beni Yılandaki zehir gibi afet yapan nehir gibi bombalanmış şehir gibi harab etti tütün beni Doktorlar boşamı söyler işmendiği telkin eder Duyun ey hanımlar, beyler, harab etti tütün beni. Gündüz demem, gece demem, ana sütü değil emem. Bir iştahlı yemek yemem, harab etti tütün beni. Sağlam idim, oldum çürük, sinem oldu sanki körük. Uyhuda bile öksürük, harab etti tütün beni. Hastalığı seri seri, nefes darlığı kanseri, hele midede ülseri, harap etti tütün beni. Hani bunu kim önlüyor, öğüt versen kim dinliyor, çoğu yatakta inliyor, harap etti tütün beni. Söylesin kim gördüyse, faydası neymiş herkese. Gitti sıhat ile kese, harab etti tütün beni. Bir ibret almadım fenden, kim hoşnut icad edenden. Çoluk çocuk bıktı benden, harab etti tütün beni. Yüzbinde binde 1 terk eden mert, kiryakilik oğulmaz dert. İnanın darbesi pek sert, harab etti tütün beni. Nişanlıma ağzım koktu. Dedi bana talip çoktu. Hayırlı işe nifak soktu. Harap etti tütün beni. Ne dersiniz gençler buna? Yol giderim ona kona. Sanki esir olduk ona. Harap etti tütün beni. En sert tütünü seçerdim. Günde dört paket içerdim de dalga geçerdim, harab etti tütün beni. Öyle yüzsüz bir misafir, hem de imansız bir kafir, armağanı safi zifir, harab etti tütün beni. Ben bunu böyle sanmazdım, bileydim ele kanmazdım. Babam derdi inanmazdım, harab etti tütün beni. Kemsider bu vaziyetim, kendimeymiş eziyetim, içenlere vasiyetim harabetti etti tütün beni. Aslında bu programı hazırlarken Şemsi Yastıman'la ilgili bu kadar çok konuşmayı planlamamıştım açıkçası. Biraz plansız olduğundan dağınık oldu zannederim. Ama Şemsi Yastıman'la ilgili zannederim söylemek istediklerimi az da olsa aktarabilmişimdir sizlere. Onunla ilgili malumatlara Erol Ülge'nin hazırladığı Şemsi Yastıman Hayatı ve Eserleri isimli kitaptan ulaştım. Merak eden dinleyiciler bu kitabı edinebilirler. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yayınlarından çıkmış İstanbul 1995 basımı. Burada hem Şemsi Yastırma'nın hayatı, hem mektuplaşmaları, hem onunla ilgili yazılanlar, hem de şiirleri bulunmakta. Meraklı olan dinleyiciler varsa kitaba ulaşabilirler. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk.